Şimdi, Allah tarafından sevilmenin bir başka yolu daha var, mutasavvufların kullandığı. Resulullah'a ihtimal edecek, sünnet-i yolunda yürüyecek, bid'atlarla içkinab edecek. Efendim, hayat tarzı bu. Hadis şerifte, hadis, e, hadisi Şerif'te Hadis-i Kudfi olarak Peygamber Efendimiz bildirmiş ki Cenab-ı Hakk'ın sözlerini bize naklen bildirmiş ki kullarım benim farz şeyleri yapmaktan daha başka daha güzel bir şey ile e, benim sevgimi kazanamazlar. Ben onları benim emirlerimi tuttukları zaman severim farzları eda ettikleri zaman severim. Ve kul farzların dışında aşkından, şevkinden yaptığı diğer ibadetlerle de yani namaz, oruç, has, sekel, sadaka vesaire, bunlarla da kul bana yakınlaşmaya devam eder. Yani her ibadeti, gayreti, jesti, hareketi, hali, düşüncesi, tavrı Allah'a bir miktar daha onu derecesini yükseltmek suretiyle yaklaştırır. Buna kurb nevafil deniliyor. Yani nafile ibadetleri yapa yapa yakınlığın sağlanması. Hadis-i Şerif'te böyle bitiriliyor. Nihayet ben okulumu severim. Nihayet ben okulumu severim. Sevdiğim zaman da gören gözü olurum, tutan eli olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum, yürüyen ayağı olurum, benimle görür, benimle söyler, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür buyruluyor. Demek ki, farzları yapacak, farzlardan ayrı sevaplı başka ibadetleri de yaparak efendim nihayet ben okulumu severim. Hatta uhibbehu veyahut hatta uhibbehu nihayet severim veya sevinceye kadar. Sonra tabi itikadının savlam olması suretiyle allah Teala hakkında esma ve sıfatı ve efravi hakkında doğru bir bilgi sahibi olması lazım. Çünkü اِنَّ la en لَا يَعْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْعَةً وَيَعْفِرُ مَعْدُونَ ظَالِكَ لِمَنْ يَشَعَةً Allah'ın hiç affetmediği kusur şirk. Başka her kusuru affedebiliyor adam öldürse bile ama şirki affetmiyor. Bu halde sağlam bir bilgi sahibi olması lazım. İtikazının doğru olması lazım. Yanlış olmaması lazım. İslam'dan başka dinler var. Onlarda da inançlar var. Onlarda da çeşitli görüşler var. Teolojisi, uluhiyet hakkındaki fikirleri farklı farklı olan inançlar var dünya üzerinde. Mesela efendim Japonlar güneşe takıyor. İmparatorları güneşin oğlu olarak kabul ediliyor. Hristiyanlar Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Vesaire. Yani herkesin bir inancı var ama inanç yanlış olduğu zaman Allah asla affetmiyor. O halde yani bilginin Allah hakkındaki bilginin doğru olması lazım. Sağlam kaydaktan kesin belgelere dayanması lazım. Bu da itikadın doğru olmasını gerektiriyor. İtikad yanlış olduğu zaman bütün amelleri hebaen mensura oluyor. Hiç kıymeti olmuyor. Onun için şairler demişler ki belki makbul olan noksanı amel olmasın bilgi akidende halen efendimlerin eksikli kusurlu az olması belki affedilir vazgeçilir ondan ama akiden bozuk olmasın akide bozuk oldu mu temel bozuk olmuş oluyor her şey yıkılıp gidiyor o bakımda önce doğru bilgi maâlî doğru bilgide şeriatin efendim ilmi kelamın, ilmi akaidin efendim bilgileriyle sağlam bir zemin üzerinde tabi sevgim bilgiden sonra olur. Yani önce mahrifetullah sonra mahrifetullah asıl olur. Mahrifet olacak ki bilecek ki evzabının en güzel olduğunu, esmasının hüsna olduğunu yani en güzel aksenin mühendisi olduğunu bilecek ki o zaman aşkullah gönlüne düşecek. O bakımdan şart ve vazgeçilmez bir şart Sağlam bir akide. Sonra edet yani bir insanın akidesi güzel olabilir, İbadetinde olabilir. Fakat bazı tavırlar, bazı arkadaşlarınızdan gördüğünüz abuz bir çehre, çirkin bir hareket nasıl aranızı bozuyor, nasıl kırılıyorsunuz? Edede ziyaret etmediği zaman da insan makamından at diye düşüyor. Onun için. Mevlana Celal Rumi buyurmuş ki hac deviyap ki can derken insan edep. Ey efendi aklına başına topla ki insanın vücudundaki can gibidir edep. Bir edep mahrum geç ez lütürap. Edepsiz Rabbının lütfunda mahrum olur. Yani edep deviyap etmediği zaman seni küstah, seni edepsiz, seni hınzür seni diye kovarlar adam. Demek ki. Edep de çok önemli oluyor. Onun için Evliyaullah'ın edebi öyle. Efsaneleşmiş, kitaplara girmiş, hepimiz hayran kalıyoruz. Aa, mesela sabırdan bahsediyormuş, bir mübareksa. Tabi üstünde oturuyorlar, kulübelerde oturuyorlar, sıcak ülkede. Akrebin birisi gelmiş, hızlı ayağını sokmuş. Akrep, efendim akrep ayağını soktu. Biliyorum diyor dişini sıkıyor. Biliyorum diyor soktuğuna ama diyor, sabırdan bahsederken utandım diyor bağırıma diyor. Yani sabırdan bahsederken ak akrebin sok soktuğuna bağırma utandım diyor. Edebe bakın yani. Edebe y -ayeti, Efendim çeşitli şeylerden tabi yüzlerce menkabe söyleyebiliriz. Efendim şimdi sırayla sayıyoruz. Farzları mutlaka yapacağız. ...nafile ibadetlerle kurbiyet hasıl edecek... ...Allah bilgisi, akaidi sağlam olacak... ...edebe çok bir edecek. Yani bilecek ki... ...Allah her yerde Hazır ve Nazır ve kendisini görüyor... ...ve nasıl olması gerekiyorsa... ...öyle olacak. Peygamber Efendimiz'e inen ayet-i kerimelerden... ...müthiş bir ayet-i kerime var... ...Ves takım kema ümürte... ...Fes takım kema ümürte de var... ...yani... Nasıl emrolunmuşsan öylece dosdoğru ol." diye efendimiz buyurmuş ki beni bu ayetler saçımı sakalımı ağırttı, belimi büktü, terletti diyor yani. "Allah emrolunduğun gibi mut eee dosdoğru ol." sözü. Ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor da e, senin günahların ne affolurmuş? Niye bunu yapıyorsun?" deyince "Neden şükredici bir kul olmayayım?" diyor. O kadar ibadet ediyor da, gene seni hakkıyla Övemedim seni hakkıyla efendim, yüceltemedim sana hakkıyla ibadet edemedim yarabbi diyor. Sonra dua ve himmet almak da çok önemli. Onun misali de şudur ki Peygamber Efendimizin zamanında bir delikanlı ölmek üzereydi. Yanındakiler kendisine kelime-i şehadeti terkin ediyorlardı fakat söyleyemiyordu. Dediler, yarabbirolar bir acayip hal, bir delikanlı var, ölecek ama bir türlü kelime inşaatı yetiremiyoruz. Gidelim dedi. Delikanın yanına gittiler, halini gördü. Dedi ki, odum toplayın. Bu çocuğu yapacağız dedi. Çayır yapacağız bu çocuğu. Annesi telaşlandı çocuğu. Dedi, aman yarabbirolar, niye yapacaksın? E dedi sen şimdi buna kırılmışsın, darılmışsın buna, hakkını helal etmiyorsun, bu kelime işaret getiremiyor. Eşhedü en la ilahe diyemiyor. E böyle giderse cehennemde cehir cehir yanacak. Bak sen burada dünyada bunun yanmasına razı olmuyorsun. Hadi kusurlarını affediver de hayır dua ediver diyor. Ve Peygamber efendimizin bu sözü üzerine annesi hakkımı helal ettim hadi evladım bağışladım deyince çocuk hali değişiyor biraz sonra kelime-i getirip iman ile geçiyor. Demek ki beddua alırsa insan büyüklerinden tabi annesi babası büyüdür. Ama hocası daha büyüdür. Hocalar anneden babadan önde gelirler. Hocadan himmet alırsa dua alırsa, babadan anadan dua alırsa çocuk ilerler. Beddua alırsa iflah olmaz. Bu da bir önemli nokta görüyor. Sonra bizim Nebih Bey bir kardeşimiz var. Merak etmiş, yeni dermiş olduğu zaman Hazreti Efendi'ye intisat etmiş. Yanında gidermiş. Acaba şeyhlerin himmeti nasıl olur diye içinden geçirmiş soruyu. Şeyhler himmet edermiş müritlere. Acaba bu himmet nasıl olur diye düşünmüş. Eve kadar gelmişler. Hoca Efendi mergüvenlerden çıkmış abdest alacak. O da aşağıda elinde havlu böyle bekliyor havluyu sunacak filan ama bir himmet etse hoca efendi acaba himmet nasıl oluyor filan diye böyle şey yapınca içinden geçirince yukarıdan inerken hoca efendi kendiliğinden hiç daha o bir şey demeden demiş ki bazıları derler ki şeyhim himmet himmet hocalar da demiş ki oğlum hizmet hizmet yani hizmet edersen, hizmet edersen efendim. O da tabi neticede hizmetten dolayı dua alıyor. Hizmet ederse himmet bulur. Sonunda evliyaullah yetişmelerinde kedilere, kuşlara bile kedilere, kuşlara bile hizmet etmişlerdir. Kanadı kırık kuşları tedavi etmişlerdir. Kedileri, uyur kedileri, köpekleri efendim ilaçlamışlardır, bakmışlardır. Efendim, mahlukata öyle merhametle, hizmetle Efendim, bu şeyleri kazanmaya çalışmışlardır. Tabii, tarikatın başlıca şeyleri, hedefleri, efendim e, nefsi terbiye etmek. İlk şeyi kademesi, nefsini, insanın egosunu haleye sokmak o emmare nefsi Müslüman mütmehine bir nefis haline getirmek. Şimdi bunun için bu nefis nasıl islah olacak? Bunun için çeşitli yollar var. Birisi riyazatı nefstir. Yani nefse arzularını vermeyerek az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak efendim ve çeşitli böyle perhizlerle, uzet ile Kıl, taklili taam, taklili menam, taklili keda, uzvedi enam demişler. Nefse baskı yaparak, onu zayıflatarak, evetim, e, terbiye etmek. Bu bir terbiye metodudur. Şeye benzer. Vücudun halterle, koşmayla, çeşitli terletici idmanlarla kondisyonlu kazanmasına benzer. Nefsin böyle bir terbiyesi var. Bir de zikir yolu vardır. Zikir ile ruhu kuvvetlendirmek suretiyle insanın içinde sevgi ve muhabbet hasıl olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki senin Allah yanında mertebenin ne olduğunu Allah'ın seni sevip sevmediğini Merak ediyorsan, senin yanında Allah'ın durumunun ne olduğunu bir düşünüver. Yani senin zihninde, senin gönlünde, senin hayatında Allah'ın durumun ne, Allah'ın emirlerinin durumu ne, Allah'ın yerine, Allah'a karşı gönlündeki duygular, sevgiler ne misbedse, bu buna bak, oradan Allah'ın sana karşı durumunun ne olduğunu anlayabilirsin. Sen seviyorsan o da seni seviyor demektir demişler. O bakımda bu sevginin hasıl olmasının pratik yolu zikirdir ve çeşitli tarikatlarla yani tarikat metot demektir, yetiştirme metodu demektir. Çeşitli yetiştirme ve terbiye metotlarıyla nefsi ıslah ederek ruhu takviye edip kuvvetlendirerek kalbi safileştirerek o sevdiği hasıl oluyor. Çünkü zikir çok önemli bir husus. Çünkü kul Allah'ı zikrettiği zaman Allah da kulu zikrediyor. Ve ene celisu men zekereni buyurmuş hadisi kutsiyle ben beni zikredenle beraberim. Demek ki zikrullah ile bir yaklaşma hasıl oluyor ve bu da tarikatlarda en çok kullanılan bir usul olmuştur. Zikirler değiştirilir ve sonunda derviş geliştirilir, tebdil edilir. Sonunda derviş bir aşık-ı insan haline gelir. Dünya yıkılsa efendim aldırmaz. Dünyanın bütün dertleri başına yığılsa yıl, yılmaz Bir noktaya gelir. İşte tasavvuf bu. İbrahim İbn Ethem Hazretleri saltana sahibiymiş. Önünden arkasında efendim altınlı, gümüşlü, kalkanlı efendim kılıçlı muhafız alayları giderken saraylarda yaşarken tasavvuf yoluna gitmiş. Çünkü kendisine nida olunmuş ki yani atlas döşeklerin içinde Allah aranılır, bulunulur mu? Onun üzerine allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için tacı tahtı terk etmiş o çalışmalara girmiş. Birisi kendisine soruyor ki yani bana bir nasihat et. ne yapayım ben? Bazı sözlerimi naklederek şeyi bitirmek istiyorum. Tasavvufla ilgili sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki İnsan şekerinden nasıl Bir dünya peşte bil ente bir ahiret. İnsanlar dünya için çalışıp çabalayıp dururlarken sen ahireti hedef al. Ahiret için çalış çabala. Evet, hadis-i şerifte de böyledir. Kimin hevesi, arzusu, gayesi dünya olursa Allah onun dağıtır, iki yakasını bir araya getirmez efendim. E, ve Efendim, dünyalıktan da ne kadar çırtılsa kaderden fazlası eline geçmez. Ama kimin niyeti ahiret olursa Allah'ın iki yakasını bir araya getirir, gönlünü zenginleştirir ve efendim kendisi terliz üzere, züht üzere olduğu halde nasibi de yine dünyadan gelir diyor. Bu böyle olduğu için Emre Allah tabi ahireti tercih etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kelimeler. ...tabii anlatacak kardeşlerimiz herhalde bundan sonraki konuşmada, ee, diyor ki insanların bir kısmı Dünya'yı istiyorlar. Minküm men yuridut Dünya. E, mümkün men yuridut Ahire. Bir kısmı da ahireti tercih ediyor. Muhakkak ki Dünya'yı tercih etmek yerine ahireti tercih etmek durumunda Müslüman. Ama bir bir derece daha var bazı ayet-i geçiyor. Vasbir nefse göre maaleddine yeduona Rablham bilgadat ve aşiniyi yürüydune Bir de Yani mümkün men yürüydül ve mümkün men yürüydül ahiretken, bir de yürüydune vecheho durumunda olan. Yani Allah'ın zatı farkına vechi farkine arzulu olanlar. Sırf onu sevenler var. O da ayrı bir şey. İşte. Onun için tarikatlarda bir tertip dünya ve zülf tarafı vardır, bir kademe daha ilerisi terk-i vardır, bir kademe daha ilerisi terk-i vardır varlıktan geçmek, bir derece daha vardır terk-i terk. yani bütün bu terk ettiklerini gönlüne şey yapıp da kibir ve ucuk meselesi yapmamak yine Yineurulmuş ki dışta nasıl bir tezine vahim bir tezine batın insanlar dışını süslerle süslenirler efendim taranırlar kokulanırlar giyinirler kuşanırlar boyanırlar donanırlar insanlar dışlarını süslerken en soruyu soran kişi benden nasihat isteyen kişi sen içini süslemeye gayret et. Tabii bu için süsü batının takvadır. Efendim ahlak-ı hamiledir. İhlasdır. Ve güzel düşünceler ve güzel efendim niyetlerdir. Evliyaullah'ın ve tasavvuf erbabının en çok önem verdiği nokta budur. Yani murakabelerini, bakışlarını, kontrollerini içlerine yönetmişlerdir. İçlerindeki duygulara dikkat etmişlerdir. Bu duyguların falsolu, favüllü olmamasına dikkat etmişlerdir. Çünkü Allah insanın mevkine, makamına, giyimine, kuşamına, boyuna, kosuna, rütbesine, efendim, soyuna, sokuna bakmıyor. Gönlüne nazar ediyor. Üçüncü bir nasihati de diyor ki ''İz eşte uyu binlerse bi uyubin nâzı feşte gül en nefsik'' İnsanlar başkalarının ayıplarıyla meşgul olmayı severler. Herkese kusur ararlar. Tenkit edenler, Delikodu yaparlar. laf getirirler. Götürürler. Sen öyle yapma. Kendi nefsinin ayıplarıyla meşgul ol. Yani kendinde bir ayıp kusur varsa onu bulmaya anlamaya ve onu gidermeye izahle etmeye çalış diyor. Bu işte tezkiye-i efendim. Ötekisi tasviye-i batındır. Yani içini safileştirmek. Gönül aynasını Taqiye demektir. Debir de buyuruyor ki izle gelen nasu, bin halki, feştebilsen ente bir halife, insanlar halkla yaratıklarla ile meşgul olurlar. Efendim sen öyle yapma, sen halife ile, batı ile meşgul ol. Efendim onu elde etmeye çalış diyor. Tasavvuf işte budur. Tasavvuf bu manasıyla dinin özüdür. Aslı esasıdır, gayesi ibadetlerden maksattır, maksuttur, kastedilen sonuçtur, neticedir. Allah Teala Hazretleri bizden mal, mülk ve diğer başka şeyler istemiyor çünkü hepsini bize o vermiştir. Bizden e, sanla ey Hacı ki senden zero sim isterler, yemeler yemfauda kalbi selim isterler, selim bir kalp temiz bir iç, güzel bir görünüm, iyi bir ahlak ve hayırlarla dolu bir ömürle tabi Allah Teala Hazretlerinin huzuruna böyle gitmeye çalışmak lazım. Allah Teala Hazretleri dinin bu özünü, hakikatini, ana meselesini çok iyi kavramayı ve içimizi süslemeye, zinetlendirmeye, nurlandırmaya gayret etmemizi, şekilden öte geçmemizi, nefsimizi ıslah etmemizi, kalbimizi safileştirmemizi, Allah'ın razı olacağı güzel sıfatlara sahip olmaya çalışmamızı, Allah'ın seveceği güzel işler ile verimli, hayırlı, olgun, insanlara faydalı bir ömür geçirmemizi ve ömrümüz sona erip de huzuruna vardığımız zaman yüzü art anlı açık varmamızı öyle Resulullah'ın ittifatına ermemizi allah Teala Hazretleri'nin sevdiği bir kul olarak cennetiyle cemaliyle müşerref olmamızı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Tevfikini hepinize tebrik eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. ...kendilerinden anlama konusunuyoruz. İmamızda Allah'ın bir hafta ısmarladığı... Yani, ...tasavvuk makinesi <gülüyor> En çetkin, en ileri... ...en sağlan, en sakin, en muhkem... ...en dolu, en şerefli, en yüksek, en şartlı yol... ...arıza ve tasavvuk kuruluydu. Bunun gerçekleştirdiğini... ...şuvalı var. 50 sünnet ve cemaat üniversitelerdir, sünneti Resulullah'a parmak, itaatlerden ve ektabın cemaatlarına kısımak, ülke imkan istediğinden kutsal tercih edip Şimdi de bu arke sünnette savun kuruluşlarından göre, mutlaka yapma bu dileği küsü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 Hocamız defradını yani ayarının mani tasavvuf hakkında çok özlü şeyler söylediler. Cenab-ı Rabbin alemin bu duyduklarımıza hal ehli olmayı nasıl eylesin. Handiyazır tefsirinde der ki bu yüce makamlardan laf edenlerin sayısı çoktur. Fakat bu makama erenlerin laf ile alakası yoktur. Onlar haldehidirler. <gülüyor> Vekil olmakta ziyade hakikatlere ilahi güzelliklere mafes olurlar, aynı olurlar, mazbat olurlar. <gülüyor> yani o güzellikleri aksettirirler. İşte hocamızın da o müşahhas misalleri hep akseden güzelliklerden damlalar misaller katirler durumundaydık. Şimdi benim mevzu alımız Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'e göre tasavvuf tasavvufu geliydi. <gülüyor> Resul-i Kibriye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda fazlında yüz bin küsur, bir rivayete göre, yüz bin, diğer bir rivayete göre yüz elli bin sahabiye olduğu meşhur veda kutbesinde تَرَكْتُمَّا <gülüyor> اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّ لَعْضِ اَمَلًا كِتَالَ ve sünneti buyurmuşlardır. Yani benden sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere ehl-i imana öyle bir şeyi bıraktım ki Ma bihi, bihi. ona yapışırlarsa ona o emanete yapıştıkları müddetçe katiyyen atmazlar. Şimdi Hocamız konuşmasında işte e, bir kimse, bir sahibi sahibiyse itikat, bozukluğu varsa yaptığı ibadetleri, namazları, oruçları Cenab-ı Rabbül kabul buyurmaz buyurdular. Şehrat-ı Şehrat'a bunu söylediler. Ya, bu hususta ölükü, <gülüyor> nedir? İşte bu Rasulullah Efendimiz dediğim, burası emanet. Nedir bu? Kitab-ı Allahi ve Sünneti. Bu kainatı yaratan Cenab-ı Rabb'ın aleminin şaşmaz ve şaşırtmaz Kur'an-ı Kerim, onun kelam ve onun en büyük tefsiri olan Resul-i Kibriye Efendimiz'in mübarek sözleri, hadisleri ki e, ilim dilinde el-Nasr-ı ikinci mühim kaynak olan sünnet ifadesiyle dile getirilen ölçülü. <gülüyor> Bu itibaren hiç şöyle söyleyebiliriz, bütün hak tarikatın, hak olan tarikatların olsun kaynağıyla bağı Kur'an ve sünnettir. Veya şöyle bir şey de söylemek mümkündür, Kur'an ve sünnete uymayan hiçbir tarikat, hiçbir, meşref, hiçbir meslek, hiçbir mezheb mahfuz değildir. Biz onların peşinden değilizdir. Bizim tasavvufumuzun, tarikatımızın, yolumuzun Allah Allah'ın Kur'an ve onun en büyük tefsiri olan Resulü Kibreye Efendimizin sünneti seniyyestidir. Şimdi muhtelam kardeşlerim bu Arap ölçüyü verdikten sonra Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle bu meseleyi kısacıkla anlatmaya çalışacağım Cenab-ı Yalnız oraya geçmeden evvel bir, hele bugünlerde çok söylenen bir itirazı, soruya bir temat etmek istiyorum. Şimdi. O öyle diyorsunuz, Kur'an'da tasavvuf kelimesi var mı? Hadislerde tasavvuf var mı? Resulü Kibriye Efendimiz'in zamanında tasavvuf tarikatı var mıydı? Siz böyle bu işi hep Kur'an'a, sünnete dayatıyorsunuz. Inan. Şimdi bunun cevabı son derece basittir ve bu itiraz son derece mantıksızdır. Cevap şu. Şimdi onlara bir sorsak ki, Resul-ü Efendimiz'in zamanında kelam ilmi diye bir var mıydı? Yok. Resulullah Efendimiz'in devrinde fıkır ilmi diye bir var mıydı? Müdevren, tedbin edilmiş. Yok. Resulullah Efendimiz'in devrinde bugünkü istilafı mağarada muhaddisler diye hadis ilmi muhaddisler var mıydı? Gene yok. Peki şimdi kalpte birisi de ki, e, onlar, devrinde bunlar yoktu, dua edip tutup kabul etmiyorum, akayit de kabul etmiyorum, hadis de kabul etmiyorum.'' Doğulur mu? Bu da gibi. Yani, meseleyi bir kelime ile alıp da, böyle böyle o kelimenin arkasında yatan ummanları görmemek, onlara itiraz etmek, karşı çıkmak, İlimle, ihlasla, akıl-ı selimle bağdaşır bir yol değildir. İnsafla ve ilimle, mantıkla bağdaşmaz. Şimdi, hocamız konuşurken bir ara dediler ki, tasavvuf ihsandır. Tabi aslında hocamız çok kısa kısa geçtiği için o metinleri e, söylemediler. Biraz da tabi bizim konuşma mevzuumuz olduğu için herhalde bize atıkta bulundular. Şimdi o ifade hadise dayanıyor. Yani tasavvufun ihsan olduğu meşhur Zibril hadisinde ifadesini bulan bir husustur. O hadisi severken hatırlayalım. Müslüman kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor. Sahi hadis. Kütübü sütlere mevcuttur. Müslinde var. Bir gün oturuyorduk diyor, tepeden tırnağa bembeyaz yaz zat geldi, nereden geldiğini bilemedik, hiçbir eser, yolculuk eseri yok, bembeyaz, derrak, toz, leke, hiç yok. Şimdi yakın yerde olsa tanıyacak, Tanıyıp, tanımamız gerekir, hiç kimse tanımadığına göre uzak bir yerden gelmiştir, fakat hiç... Üzerinde toz, leke yok. Hayat ettik. Geldi, oturdu. Resulullah Efendimiz'in mübarek dizlerine dizlerini dayadı. Ellerini uyluklarına koydu. Ve dört soru sordu. Men imanı yarısı Allah dedi. İman neye derler? Resulullah Efendimiz imanın altı şartını saydı. Saydıktan sonra buzla sadakta yarısı Allah dedi. Doğru söylüyorsun. Dediğin doğrudur. Deyince sahabe diyor ki biz daha da hayret ettik, bu kimdir ki? Hem Resulullah'a soru soruyor, hem de onu tasdik ediyor yani. Demek ki bunun makamı büyük bir makam. <gülüyor> İkinci soruyu sordu, nez İslam'ı Ya Resulullah. İslam neye derler Ya Resulullah? Efendimiz İslam'ın şartını beş şartına saydı. Gene sabah da Allah. Resulullah bu Üçüncü sorusunda, mel ihsanu ya Allah. peki ihsan ne yerler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihsanı şöyle talep ettiler bu hadis'te, en te'abudallaha ke enneke terahu fe yunlem tekün terahu fe yunnehu yara'ken Cenab-ı Rabbul Alemini onu müşahede ediyor, onu görüyor gibi kulluk yapmandır, ibadet yapmandır, ubudiyet vazifeni ifade etmandır, her ne kadar Allah seni da, o seni senden daha iyi görüyor. Bu imanla Allah'a kulluk yapma. Sana estağfirullah ve la ilaha la ilahe wa nā alhumma ve la kalālakalān insan. O ayetin sonunda ne ara söylediğim, metnimize gelmedin. Yani biz insanı yarattık, onun nefsinin kendisine ne gibi vesveselerle dinik ayeti diyebiliriz. Çünkü ona bir şah damarından daha yakın kap suretinden. Şimdi Cenab-ı Rabbul Alemin mukallibül Gönlümüze geçen bütün niyetlerimizi ve daha bizim bilmediğimiz, geçmemiş, ileride geçecek olan bütün niyetlerimizi hakkıyla bilendir. Bu imanla Cenab-ı Rabbul e bütün zamanlarda ve zeminlerde kul olmaktır. Bu imana sahip olan bir adam, polis gerekmez. Yandanlar zabit gerekmez. Onun zabiti polisi gönlündedir, ruhundadır. İlle Rabbekelle din mirsâ. Habibi Kibriyâ. Senin Rabbin mirsatta daima sizi gözetlemededir. Bu imana sahip olan bir adam, <gülüyor> kolay kolay kötülüklere girmez. İhsan, bu imana sahip olarak Allah'a iman etmektir. İşte sen ne söyleyeceksen söyle. Tavuk başka bir şey söyler Mürşitlerimizin şeriatın en üst seviyede tahsilini yapmış. Manevi da yücelmiş. Allah'ın sevgilisi olmuş. Veli olmuş. Allah'ın dostu olmuş. O büyüklerimizin tasavvuf demek süresiyle kastettiği ana vatan budur. İhsan vatanıdır. Şimdi, o halde şöyle söylesek, tasavvuf ihsandır. İhsanın manası da budur. Bu tasavvuf, ihsanın bu manayı anladıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'de bu manayı, bu taf, ihsan manasını dile getiren bir takım ayeti kerimeleri metnini okumadan vaktinizi fazlanmamak için size ne arz edeyim. Yani kitap, sünnet ne diyor bizim bu Allah'a giden yolda bu ihsan akla, tasavvuf tasavvufunda onu yani dağdan bir zerre denizden bir damla mesafesinde mealen taktededeyim. İyi hesap. Bakın Muhsin sıratı 22. ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbani'nin buyuruyor ki: Kim bütün zatıyla, varlığıyla Cenab-ı Rubul Alemin'e teveccüh eder, yönelirse, hem de kebû ve muhsin o ipade ukeymakta. Muhsin olduğu halde Şinasi'l-Mevardi'nin o tefsirine göre ne olur mana? Yani Cenab-ı Rabbul Alemin görüyor gibi varlığını, ruhunu, gönlünü, kalbini Allah'a teslim ederse فَكَدْ اِسْتَمْ سُكَدْ بِالْحُرْوَةِ İşte kopmayacak olan, Allah'ın ipine bağlanan kimse oldu bağlandı. Onun daha kopması mümkün değildir. Gene Zahih Suresinin 9. 90. ayetinde ki cuma günlerinde, hutbelerde hocalarımızın okuduğu ayet-i kerime malumunuz hiç şüphesiz ki Allah adaleti ve ihsanı emreder. <gülüyor> Adaletle muamele yapmayı ve ihsan emreder. Bu Allah'ın emridir. Asırlardan ve okunur. Muhtemelen zahmetlerim. İhsanı emrediyor Allah. Ne demek ihsanı emrediyor? Yani demin Resulullah Efendimiz'in verdiği manayı bu imtihan sahnesinde, bu misafirhanede, bu asiretin tarlası olan dünyada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu şu servayetine değerlendirirken Allah'ı görüyor gibi ibadet yapmak O'nun daima mürasebeti altında olduğunu hissedip mesuliyetle ve sorumluluk duygusu içerisinde bu hayatı geçirip sahibi hakikisi olan Allah'a kamil bir limanla teslim etmek. Tasavvuf, bunu bu manayı kişiye. ihsan. Allah bu ihsanı bu ruhu emrediyor. <gülüyor> Genel Ahit Suresinin 128. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiç şüphesiz ki Allah takva sahipleriyle ve ihsan sahipleriyle muhsimlerle beraberdir. Araf suresinin 56. ayetinde hiç şüphesiz ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Allah'ı görüyor gibi ubudiyet vazifesini ifa edenlere yakındır. Hud suresinin 15. ayet-i kerimetinde Cenab-ı Rabbin alemin evvela sabrı hiç şüphesiz ki Allah muhsinlerin Allah'ı görüyor gibi hayat boyu ömür sermayesini değerlendirip de O'nun ruhiyetine karşı ubudiyet vazifesini ifade edenlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyecektir. Yusuf suresinin 90. ayet-i Cenab-ı Rabbin Alemin gene buyuruyor ki اِنَّهُ مَنْ يَسْتَكُ Bir kimse takva sahibi olur ve sabrı olursa, çünkü takva sahibi olmaz, sabrı gerektirir. Hocamız hemen burada bakın bu kadar şeyler söylediler. Fazla yapılacak, tarzanın dışındaki ibadetler elden geldiği kadar Allah'a sevgilisi olmak için yapılmaya devam edilecek. Reza'yiz dediğimiz kötü huylardan kaçılacak. Feza'yiz dediğimiz ahlak Muhammedi ile Ya e Bunlar, elbette ki halkın ifadesiyle düş ağzıma düş şeyle olmaz, sabır ister. Her nimet külfet ister. Allah'ın kanunu böyle. Ve bu sabır aziz kardeşlerim ne zamana kadardır? Ve'a'fız hatta hattâ yezîkkel yefîn son nefesi sahibi olan Cenab-ı Rabbul Alemin'e iman-ı kâminle teslim edin diye kadar bu devam Uzak da değildir. Yani efendim, uzak gören kardeşlerimiz var. Efendim daha gencim işte şun emeklişi bu. Hiç belli olmadı. Hz. Abdullah i̇bn Ömer dermiş ki yatağına girdiğin zaman sabaha çıkacağını kesin olarak garanti almaz. O garanti değil, belki yatakta kalırsın. Sabah evinden çıktığı zaman da, akşamda değil kesinlikle eve döneceğini de sanma, dönemeyebilirsin, yolla kalırsın, olabilir. Oluyor, görülüyor. O bakımdan hayallerin peşinden koşmadan gerçekleri görmek. Gene Başka bir ayet-i Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kim bizim uğrumuza cihad eder, nefsiyle, şeytanla, din düşmanlarıyla cihad ederse şüphesiz ki onu biz irade-i külliyemizde himayemize alırız ve hiç şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah' Allah'ı görüyor gibi ibadet yapanlarla beraber edir. Şimdi muhtelam kardeşlerim biz tasavvufa biz değil yani kitab-ı sünneti çok mükemmel anlayan İslam semasının yıldızları, ayları, güneşleri olan bu büyük müşriklerimiz tasavvufa ihsan derse ve Kur'an-ı Kerim'de de ihsan-ı muhsinler Cenab-ı Rabbul bu kadar fethediyorsa kalkıp da efendim böyle bir meslek, böyle bir Kur'an yolu Kur'an'la alakası yoktur. Siyahullah Efendimiz aynı bir şeydir, Kur'an'ın dışındadır veya Sünnet'in dışındadır. Demek aklen, ilmen ve vakıra bakımından mümkün mü? Kur'an'ın ta kendisidir. Sünnet'in ta kendisidir. Ben emanet bu ayet-i kerimeler, dediğim gibi dağdan, bizlerden, deryadan, denizden, biz davranak Kur'an baştan sona kadar bu malayı okuyan terkli bana ifade etmekte ve beğenmektedir. Şimdi yine büyük maneviyat kavramanları, maneviyat ehli Allah'ın bilgileri buyuruyorlar ki tasavvuf takvadır. Ve takvanın bilhassa en üst makamıdır. Takva malumunuz, müfessirlerimiz tarafından üç kısmı ayrılmıştır. Bir, şirkten takla. Kerime-i tevhidde La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah bunu kalben tasdik edersin, şirkten kurtulursun, şirkten iftika edersin. Bu tabi hepsinin temelidir. Ve bu, bu takva muhtelam kardeşlerim o kadar önemlidir ki şu kısım, burada noktanlık varsa bu birinci kısımda noktanlık varsa onun üzerine bina edeceğimiz hiçbir bina tutmaz yıkılmaya mahkumdur. O bakımdan hocamız dedi ki eğer itikat bozukluğu varsa işte bu mesele budur. Yani tevhitte leke varsa yapılan hiçbir amelin ibadetin, zikrin, fikrin kıymeti yok O bakımdan zatta tevhid, sıfatlarda tevhid ve fiillerde tevhid. Allah'ın zatında ortağı yok, sıfatlarında ortağı yok, fiillerinde ortağı yok. Peki bu nasıl olursa tevhid olur, Kur'an'a ve sünnete dayanırsa. Yani tevhidimizin temeli Kur'ansa, sünnetse, Allah'a olan imanımızın temeli Kur'an'a dayanıyorsa, sünnete dayanıyorsa, Tamam mı? Sağlamdır. Kur'an'a ve sünnet'e dayanmayan hiçbir tevhidin, hiçbir ibadetin, hiçbir zikrin, fikrin, kulmurun kıymeti yoktur. Kemal olur. Ha, onun için takvanın bu birinci mertebesi, tevhid meselesini çok iyi anlamak zorundayız muhterem kardeşlerim. O bakımdan Kur'an'a ve sünnet'e fevkalete mezzuk etmiş şeriat ilimlerinin edinle-i hakkıyla bilmiş büyük mürşitler derler ki murşid maakettir, mazhardır. Ama menba'deyim, mahtardeyim. Yani kaynak Allah'tır. Kuyuzat-ı İlahi'nin kaynağı Allah'tır. Mürşitler sana o kaynağı gösterir. Aynadır, maçettir. Fuyuzat-ı aksettirir. Sana gerçek kaynağı gösterir. Onun için gene hocamız dedi ki efendim bütün tecelliyat-ı İlahiye esma-i husna sünnet-i seneyenin esasları dahilinde tecelli Resulullah sünnetleri dışında tecelli arayan adam hiçbir tecelli bulamaz. Ve o adam o hal ile sapıktır. Sünnete muhalif hiçbir, hiçbir mezhebin, hiçbir tarikatın, hiçbir mesleğin bizde yani Kur'an-ı Kerim, İslamı kaynaklara göre değeri, kıymeti yoktur. O bakımdan tapvanın bu mertebesi çok önemli, bu temel sevgi. O kadar önemli ki, bakın size konum değil ama konunun anlaşılması için söyleyeceğim misafirler, bir iki sene evvel bir malif bakanı konuşuyor televizyonda şimdi tabi ben burada iki yüz kişiye bunu söylüyorum o televizyonda altmış milyar insana söylüyor yani o suç varsa bu o söylediğinde o suç bana değil söyleyene altmış milyar televizyonda söylüyor diyor ki birisinden bahsediyor diyor ki aldığımız her nefeste istifade ettiğimiz her nimette o var. Şimdi ben desem ki size bakın, yani çok akadersiniz, şurada bir inatlı bir Hristiyan dahi olsa, desem ki isim vermeden aldığımız her nefeste istifade ettiğimiz her de o vardır dedim. Siz kim anlarsınız? Allah Allah. Onu katletmeyiz. O işte, on beş milyon genç yarattık her yaştan diye bir şeyler vardı ya, onları kastediyor. Bu olmaz. Bu muhtemem kardeşlerin tevcidden şüfürüdür. Bu adam aynı zamanda Müslümanım diye bir Cuma namazına gidebilir. Allah'ın sıfatlarında Allah'a ortak koşmaktır. Gelen bütün iyilikler Allah'tan. وَنَا <gülüyor> bütün بِنْ نِعْمَةٍ o kadar Allah'tandır geldi kardeşlerim, bütün mürşid-i kâmiller, Kur'an temasının yıldızları, maneviyat ehli, La muessire fil illallah demiştir. Kainat'ta Allah'tan gayrı muessire hakiki yoktur. Hatta bir zilinin kerametinden bahsederler, ki menkıbe kitapları. Cevişi araber alemin, sen azam ruhu yupsun. bu kadar kulluğum, ibadetlerim, zikrim, fikrim, şubu var. Hiçbirisine güvenmiyorum ama dilimde ve kalbimde, gönlümde olan bir tevhid vardır. Onun hürmetine beni kurtar yarattı, ona güveniyorum diyor. O tevhid hakitesine. <Gülüyor> Ki o hadisinde de vardır, Hadisin ül bitaka var. Tevhid kelimesinin dönemi arttırma hadis var. Şimdi ona ilham yoluyla Cenab-ı Rabbul Alemin bildiriyor ki o tevhidin de tam değil diyor. Aman yarabbel alemin ben şimdiye kadar hep la ilahe illallah ve bunu kalben söyledim. Acaba kusurum nedir? <gülüyor> Bu menkübe tabi. Allah önemli tip ucu veriyor. Şimdi diyor ki bir zaman sen süt içtin. Süt içtikten sonra karnın ağırdı karın ağrısı meydana geldi. Konuşurken dedin ki arkadaşlarına biraz evvel süt içtim süt karnımı ağrıttı. Halbuki ağrıyı veren benim o süte de o hassasiyeti veren benim kainatta benden bakken müessire hakiki yok. Sebepler bahanedir. O sebepleri de halk eden yaran Allah'tır. Dolayısıyla senin kevhitte bile kusurun vardır. Tabi o, o çok düz makam, Havadır Havadır Havadır E şimdi bakın şu, şurada bile böyle şu olur da kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın aleminin zatında, sıfatlarında, siyillerinde bir takım ortaklar ileri sürmek elbette ki yol açar. Bu çok önemli bir noktadır. Şu memlekette efendim türbelerde yazı yazmak suretiyle, çaput bağlamak suretiyle, mud yapmak suretiyle millet efendinin bilaklara, ve takım böyle düşürülmüşü deyip de türbeleri kapatanlar öyle modern türbeler attılar ki onlar arama da şimdi. Gidiyor efendim, oradan böyle pekliyor. Yani, o kadar etkilerimiz or, or, gittiği zaman Allah peygamber deyip bir fatiha bir şey yapıyor gene gene meseleyi eninde bulunan Allah'a bağlıyor. Bunlar da o da yok. Peki bu nedir? Sen Allah diye o Müslümanların ciddiği tığbeleri kapatmıyorsun. Efsaneye götürüyor diye, senin yaptığın tam putperestlik değil mi Allah aşkına? Ben bunu baktıklara da söylemiyorum. Yani hayatımızı vermiş olduğumuz Kur'an ülkeler içerisinde şu olay putperestliktir, tevhid-i aykırıdır, il memuru söylüyoruz. Yoksa ona buna fark ederiz, bizim şahata rakamız yoktur. Efendim şu İslam ruhunu anlaşılması lazım. Cenab-ı Rabbul şükürler olsun ki şahsen de ilk defa geliyorum şöyle şu şeyi bakın eski şehirde şu nesil, genç nesil cemaatının 80-90'ı geniştir. Bütün o propaganda'ya devam et, şu Anadolu çocuğu Allah diyor şu Anadolu yavrusu tasavvuf deyince koşup geliyor Allah sevgisi, Allah muhabbeti deyince efendim zevkini eğlencesine bırakıp gelip burada saatte oturup dinlemesini biliyoruz. Bu Allah'ın ve istikbal vaat eden çok mutlu bir olay. İnşallah gelişecek bu. İkincisi takla, paramlardan kaçmak, paramları yapmak. Şimdi muhtemelen arkadaşlarım, mevzuumuz malı ve tasavvuf Kur'an-ı Kerem, saygı tasavvuf. Şimdi bütün tasavvuf büyüklerimiz, mürşitlerimiz, Derler ki, şu ana kaide tasavvufta bir esastır. Et tahliyatû kâblet tahliyat. Et tahliyatû kâblet tahliyat. Yani mirad hak olmak için, hakkın aynası olmak için yaratılan gönlü, kalbi, masiyetin, günahların lekesinden, pisliğinden temizlemedikten sonra Oraya Allah sevgisi ve Allah korkusu girmez. Evvela gönüller ahlakı mezmume dediğimiz, yani çirkin ahlak, şu ulema onları bakın saymaz rüyasınız nasıl sayılıyor. Kibir, içki içmek, kumar oynamak, dina etmek, yalan söylemek, Cenab-ı Hakk'ın alemine veya başka Müslümanlara daima suydan sahibi olmak, kötü kanaat sahibi olmak. O da çok mümkün değil kardeşlerim. Kötü kanaat sahibi olmak. Bakın Efendimiz sahabeler hakkında, Cenab-ı Hakk'ın ya Resulallah, şu adam var ya, bu cahiliyet devrelerler neler nere yapmıştı falan diye söyleyenler olmuş da Resulullah Efendimiz, Allah'ın hakkında bana hiç kötü şey söylemeyin buyduğundur. Ben abhabıma konuştuğum zaman onlara benim gönlüm selim sadır olsun. Yani hiç kimse hakkında kötü kanaat sahibi olmadan konuşayım. Hı. Müslümanlar hakkında daima iyi kanaat sahibi olmalı. Efendim bu yapmış? Sen de yapmışım, ben de yapmışımız. Biz melek değiliz ki. Hı. Mühim olan tövbeçel olmak, Allah'a dönüş yapmak, ucbe girmemek, kendi neslimizi teski etmemek meselesidir. O mesela tecessüz, Müslümanların kötülüklerini araştırmak, gıydet yapmak, bülümsüz yere kuvve-i gazabeyi tahrik etmek, haset etmek, boş sözlerle, fiillerle en değerli sermaye olan zamanı zayi etmek, öldürmek, cimrilik yapmak, cimri olmak, verememek, Allah yolunda harcayamamak, bu gibi kötü duygulardan kendimizi temizlemek, tahliye etmek. Bu ev evvela bu olacak, Mustafa Bu olmadıktan sonra tasavvufta ilerlemek, yani ihsanda ilerlemek, yani Kur'an'ın ve Sünnet'in gösterdiği sıratımız takip yolunda ilerlemek mümkün değildir. Bu kötü duygulardan temizlenmeye çalışma. Tabii bu da böyle gibi kolay iş değildir. O bakımdan tasavvuf tarihinde okuduğunuzda 40 sene çile dolduran 40 sene çile doldurdu, biladan temizlemek için Büyük nimetler büyük fedakarlık ister, külfet ister. Almanya'ya gidiyor, yıllarca memleketi terk ediyor, yıllarca otuz sene orada Cumhuristan'da. Niye? Üç günlük dünyada bir nimet edeyim diye. Muhterem <Gülüyor> Kardeşlerim biz Cennet ve Cemalullah'ın tarihiyiz. Elbette ki hayat boyu aşk ile, şevk ile, sabırla bizim ruhumuzu karartan, Allah'la aramızda ferdi olan masiyetlerden, günahlardan ve kötü ahlaktan temizlenmek için çalışacağız. şeytan şeytanla, nefisle, din düşmanlarıyla mücadele edeceğiz. Hem de Kuran'ın gösterdiği tarzda, öyle kendi kafamıza göre değil. Kuran'ın ve sünnetin ki tasavvufun klasel bir olduğu bu ürünler içerisinde çalışacağız. Kur'an ve Sünnet bu yolu göstereceğiz. Ondan sonra bu tahliye, bu temizliği yaptıktan sonra tasavvuf büyükleri müşillerimiz diyor ki ikinci planda tahliye gelmiş. Tahliye, yani o temizlikten sonra Hakk'ın aynası olmak için yaratılan yolumuzu, gönlümüzü ahlak-ı ile Süsleme, tezgin etmek. Zeherullah emmin ahlakı. Neydi? Hocamız demin, ne söylediler? El istikame. El istikame. Hayat boyu istikameti muhafaza etmek. Muhselam kardeşlerim. Hayat boyu. Onun için Peygamber Efendimiz Efendimiz Aleyhi Vessellem Şeyyevvetinin Sûreti Hud buyurmuştur. Huz Sûreti Beni İhtiyarlattı. Nedir bunun manası? Bu hayat denizinin dalgaları içerisinde yüzerken seramet dahil ve kadar batmadan yürüyebilmek. Onun için bakıyorsunuz bazı insanlara, hayatın bir safhasında çok soğudu, bu sekiz sapasında düşer, şey bırakmıştır, Sakmıştır. Abdullah Cevdet, Doktor Abdullah Cevdet okulda iken, iken son derece de soğu Hatta şeyi de öyle söylerler, tevzir, fikret, müşkül, şahit ama sonra bunların her ikisi de ateist olur, inkarlı olurlar, din düşmanı olurlar. Böyle hayatın bir safhasında, zirvede, öteki safhasında esmeri taphasında değil. Hayatın her taphasında fakirken bak, Resulullah Efendimiz'in hayatına bakın, Mekke'yi müteremeden kovulurken çıkarken Ağlaya ağlaya, ey Mekke! Allah şahit olsun ki şu topraklar, dünya toprakları içerisinde en çok sevdiğim yerlerde ama evlatın seni bırakmadı durmaya benimle. Çıkmak zorunda kaldım. Ve evet. evet. ı Rabbul Alemin ayeti kerime gönderdi, Efendimiz'in efendim teselli etti. Aradan 6-30 sayında, yani aradan geçen 10 sene sonra, 8 sene sonra bir büyük komutan Allah'ın Habibul Kibriyası Mekke Fethi komutan olarak oraya girerken aynı tevazın içerisinde girerken mübarek baştan veye doğru böyle eğdiler Ya Rabbel Alemin ve men illa min anzi bütün zaferler kuvvetler sendendir beni çıkaran da beni burayı alanda veren de yücelten de hep sensin Ya Rabbel Alemin değişmediğine bakın halbuki şerebetin karşısında, şöhretin karşısında, makamın karşısında değişmeyen Müslümanları tek az görüyoruz Muhammed'e. Bu istikamette sapmadır. İstikamet. Hayat boyunca Kur'an yolundan, sünnet yolundan sapmadan yürümek. Resulü Kibriye Efendimizin ahlaklarından bilimcisi budur. İsra'nın sakın boğulma. Sonra da el-i hasta ahlak-u Muhammediye. Bununla gönlü süslemek, Cenab-ı Rabb'in alemini görüyor gibi daima onun merakkesi altında olduğunu idrak edip o imanlık, o ruhla yaşamak hayat boyu. Takva sahibi olmak, daima günahlardan satılmak, sabırlı olmak, affedici olmak, doğru olmak, yalandan uzaklaşmak, insanlar arasında daima ıstah olmak, yandına körükle gaz yağına gitmemek, istahuz değil yapmak, teavun, Yardımlaşma ve en büyük yardımlaşılmaz kaliflerin imanı kurtarma hakkındaki yardımlaşmadır. Onun için ben evvelten diyorum ki bu milletin imanını kurtarmak için gayret gösteren insan en büyük muadimdir. En büyük yardımcıdır. Ve insanlara en büyük hayırı yapıyor. Denen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hayırınlâ men yenfa'unlâ insanların en hayırlısı insanlara menfaat verendir. Benim imanımı kurtarmaya vesile olan insanın yapmış olduğu hayırdan daha büyük hiçbir hayır olmaz mümkün değildir. En büyük hayır imanların kurtulması vesile olmaktır. Şimdi muhtemelen kardeşlerim şahıslar mühim değil ama hizmetler de biraz şahıslarla kayındır. Bak şöyle bir şey söylese şimdi sen her olarak milyarlar harcatan Türkiye'de şu toplulukların meydana getiremezsin. Burada iyi düşünmek lazım. Burada yok, eğlence yok, zevk de yok. Burada hiçbir maddi menfaat yok şu topluluklar. Milyarlar bu topluluğu toplayamazsın Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. Fakat o milyarlar verilmeden Allah sevgisi yolunda efendim mürşitler ortaya çıkıyor, binleri topluyor bir araya, ve size Kur'an-ı İslam'ı almıştır. Şimdi böyle hareketlerin, Kur'an'ı hareketlerin karşısında olmak, efendim onlara karşı düşmanlık, tavrınlık takınmak, var, Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunmuş. Sadı Vakil şimdi deminle benim konuşuluyor, şurada İslam'ın aleyhinde konuşum kelime oldu mu? Var ki o bize ayıttı. olmuştur. Ama İslam'ın ruhu dile getirmek istemiyor. Şimdi kalkıp diyor efendim, bu kadar mükemmel hizmetler karşısında Ebedin tasavvuf diye bir şey yok filan veyahut da talepat, zikri ilahi, zikir Ya bir Müslüman nasıl Allah aşkına zikrün aleyhine bulunabilir? Buna aklım Allah, Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar zikrullah ile doludur, hep zikri emreder. Efendim aa zikr toplamışlar bir yerde zikrediyorlar ha! Müslüman söylüyor bu, ya bunu Hristiyan söylesin ya bu sana dökmez ki! Sen Müslümansın, sen zikir ehlisin. Ama oradaki kardeşlerimiz daha fazla bu zikir önem veriyor, daha fazla bu vazifeyi ibar ediyor. Senin vazifen cidda etmek, içine katılmak, en azından dualarını istemek, düşmanlık yapmak değil. Zikri İlahi. Yani kelamül hasen Müslümanlığa güzel sözlü söz muaşeret ül Müslüman daima Allah'ın teklifleriyle beraber olmalı. Burada sizin olduğunuz gibi. Şimdi bakın hadi kardeşlerim, şu içinde bulamış olduğunuz nimet, nimet uzmadı. Siz, meyhanecilerle beraber olabilirdiniz. Şu anda affedersiniz, kerhanede olabilirdiniz. Şu anda kumarhanede olabilirdiniz. Şu anda huş yuvasında olabilirdiniz, olanlar olduğu gibi. Onlara da ahmetlerle Ahmet ismini taşıyorlar. Allah sizin gönlünüze, kalbinize, Allah sevgisi, Allah korkusu koydu. meleklerin bile iddia ettiği ve saatlerden beri Allah'tan, Peygamberden, Kur'an'dan bahsedilen şu topluluğu size Allah gönderdi. Bu nimet uzmadır. Eskiden sorarlarmış, nasılsın kardeşim? Cevap La لَا نِعَمَةَ كَصِحَةِ بَعْدَ الْيَقِينَ sihatlı olmak gibi nimet yok ama ondan evvel bir şey geliyor. Ondan evvel Cenab-ı Rabbul Alemine bütün zekatınla varlığınla şeksiz ve şüphesiz yakın derecesinde iman etmek. Bundan büyük nimet yoktur. Sihattan daha büyük nimet. Niçin efendim hocamız demin hazzırı ki hoca, bir hoca gerçek muşid anne'den babadan da ileride gelir. Sana o, o ruhu o, yo, o istikameti o kaynağı gösterdiği için böyledir. Onun şahsi onun gösterdiği yol, ran yolu, Allah yolu, yaratılışın hedefi olduğu için kıymetli olmuştur. O bakımdan bu topluluklarımızın son derece önemi vardır.